Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'da. Evet kardeşler, bu haftaki Esma-ül Hüsna dersinde iki isim göreceğiz. inşallah birisi El-Muhid, ikincisi El-Hasîr. El-Muhid ismi Kur'an-ı Kerim'de 8 defa geçmekte. Bunlardan birkaç tanesini okuyalım. Vallahu muhiy bil kafiri. Allah kafirleri kuşatandır, çepeçevre çevre kuşatmış olandır. Bu Bakara suresi 19. ayet idi. ikinci ayet. Alimran suresi 120. İnnaallah hebi mai amelune muhiyit. İlk ayette Allahu Teala'nın kafirleri kuşattığı, ihata ettiği haber veriliyordu. Bu ayette de şüphesiz ki Allah Onların yaptıklarını kuşatandır. İhata edendir. Amelleri ihata etti, kuşattığı ifade ediliyor. Üçüncü bir örnek de Fussilet suresi 54. ayet. Ela innahum fi miryetin millika rabbihim. İyi bilin ki onlar ile karşılaşmak hususunda şüphededirler. Ela innehu bi kulli şey'in muhit. İyi bilin ki Elbette ki Allah her şeyi ihata eden, kuşatandır. Bu ayetteki ihata etme, kuşatma ise her şeyi içine almakta. Dolayısıyla Allahü Teala'nın ihata edemediği hiçbir şey yoktur. Gökte, yerde, gizli, açık, her ne varsa Allah Azze ve Celle onu ihata eden, kuşatandır. Peki ihata etmek ne demektir? Sözlük anlamı lisan-ı Arap'ta geldiğine göre bir şeyin tamamına erişip, son noktasına kadar, hani zerresine kadar derler de, son noktasına kadar onunla ilgili bilgiye ulaşmış olan kimse onu ihata etmiş demektir. Yani Allah muhittir dedi mi, her neye muhit ise, onu zerresine kadar, en son noktasına, tüm içeriğine kadar bilen, onunla ilgili bilgiye ulaşmış olan, herhangi bir bilgi hususunda, Herhangi bir mevzu hususunda bilgi ifade ederken ben o, o mevzuyu ihata ettim, kuşattım demek onunla ilgili ince teferruat, genel, özel her ne varsa hepsini iç ettim. Hepsini efendim öğrendim, tüm bilgiye ulaştım der bir insan. İmam Zeccaci de İstighaq İsmailullah isimli kitabında El Muhit ismi faildir. Yani ihata etme işini yapandır. Manasındadır diyor. Evet, Araplar bu kelimeyi kullanırken bir kimsenin herhangi bir şeye etraflıca teferruatlarıyla hakim olması, tüm yönlerini kucaklaması durumunda kullanırlar diyor. Sözlük anlamı bu. İhata etmek etraflıca, en ince teferruatına kadar her şeyiyle efendim, bilgisine sahip olmak demek muhit. Peki Allah Azze ve Celle hakkındaki anlamı İmam Taberi Rahimehullah İyi bilin ki o her şeyi kuşatan, ihata edendir. Ayetini tefsir ederken, zikri yüce olan Allah diyor ki, bu ifadesiyle, iyi bilin ki Allah yaratmış olduğu şeylerin her birini, her yönüyle, ilim ve kudretiyle kuşatmıştır. Dolayısıyla hiçbir şey onun bilgisinden kaçamaz. Onun bilgisi dışında olamaz. Allah her şey üzerinde mutlak iktidar sahibidir ve her şeyin yerini, durumunu, halini bilmektedir. Diyor. Rahimahullahu teala kim nezerret Zeccaci de gene işte Rag ve kitabında Allahu Teala hakkındaki Muhit yani isminin anlamını söylerken diyor ki her şeyi tamamıyla kuşatmıştır. Çünkü her şey onun kudreti altındadır. Hiçbir şeyin onun iradesinin dışına çıkması imkanı yoktur. Ve hiçbir şey Allah'a zor değildir. O azze ve celle sıfatlarıyla tüm mahlukatı kuşatmış, ihat etmiş, bilgisi altını almıştır diyor. Bir başka ayet okumuştuk ilk ayette. Allah kâfirler de kuşatmıştır, kuşatandır. Ayetin tefsir ederken de burada Allah Teala kâfirin helak edicisidir. Yani kâfirler Allah'ın ne yaparlarsa yapsınlar, aciz bırakamazlar, ondan kaçamazlar. Çünkü Allah onları çepeçevre kuşatmıştır. Manasına gelir diyor İmam Zeccaci. Hattabi rahimehullah da Şeknü Dua isim kitabında El Muhit kudreti tüm yaratmışları kuşatmış olandır. İlmiyle her şeyi kuşatmış olandır. Her şeyi tek tek sayıp dökendir. İhata etmek demek neyi ihata ediyorsan onun ilgili tüm teferratı bilen demek. Sözü anlamı Allahü Teala hakkındaki manası da bu. Onun zerrelerini bilen, saç tellerine kadar bilen, kalbinin en derin noktalarındaki iyiye veya kötüye bakan bakış açısıyla onu kuşatan kavrayan demektir. Allah-u Alem kastedilen o. İbnül Hayyim Rahimahullah da Sabah-i Gülmü muhtasarında diyor ki hem akıl hem fıtrat hem de Allah-u Teala'nın tüm semavi kitapları Allah-u Teala'nın yarattıklarından yüce tüm mahlukatın üzerinde arşının üzerine istiva ettiğine, arşının da bütün göklerin üzerinde olduğuna delalet etmektedir. İşte bu şekildedir Allah-u Teala'nın ihata ediştir çok farklı bir söz söyledi. Söylediği şey şu: hem akıl, hem fıtrat, hem de tüm semavi kitaplar Allahü Teala'nın yarattıklarından yüce olduğuna, eala, yüce olduğuna, tüm mahlukatın üzerinde olduğuna, arşın üzerine istiğatine, üzerine istiğatı arşının da gökleri ve yerin üzerinde onların fevkinde olduğuna. Hayır haberler varsa o zaman Allahü Teala arşın üzerinde tüm mahlukatı kuşatmıştır diyor. Yani Allahu Teala'nın kürsüsü için ve siyah kürsi Yuhus semaviativeler ar, diyor arttığı Allahu Teala. Yani Allah'ın kürsüsü gökleri veri ve kuşatmıştır ve siyah kuşatmıştır. Kürsü öyleyse onun daha geniş olanlar hem kürsüye hem kürsünün ettikten kuşatdığına kuşatmıştır. E, arşın üzerinde Rabb ve Teala o zaman o da tüm mahlukatı kuşatmıştır diyor. Dolayısıyla muhit olan budur diyor. İlmen değil de zerrelerine kadar hakim oluş değil de bu da kastedilen varlık olarak kuşatmıştır diyor İmam İbn-i rahimehullah İmam Sadi rahimahullah tefsirinde el muhit şudur diyor. Her şeyi ilim, kudret, rahmet ve otoritesiyle kuşatmış olandır. Diğerlerinin söylediğinin, kendilerinin söylüyor biraz daha genişleterek İmam Sadi rahimahullah. İbn-i Kayyum Rahim tarifindeki ihata edişi biz sadece tahayyül ederiz. Kavrayamayız. Çünkü bu bizim algı sinirlerimizin dışında. Biz neyi algılayabiliriz? Gördüğümüzü algılıyoruz. Duyduğumuzu algılıyoruz. hissettiğimiz algılıyoruz. Bir de buna hayallerimizi dahil edebiliriz. Hayal ettiklerimizi algılıyoruz diyebiliriz. Daha ötesi? Daha ötesi yok. O zaman bizim algımızın dışındaki bir ihata ediş. Hakiki midir? Hakikidir. İbn-i Kayyum Allah hata etmiştir. Hayır. İsabet etmiştir. Ama bizim algımızın dışındaki bir ihatadır Hı? bu. Allah Azze ve Celle o şekilde muhittir şüphesiz. Peki. El-Muhit ismine bu şekilde tarifler üzere geldiği şekilde iman edersek bunun etkileri ne olmalıdır? Birinci etkisi eğer Allahu Teala bu şekilde ihata etmişse tüm varlıkları o tüm varlıkların içerisinde biz de varız. Her düşüncede, her sözde, her anda, her adımda Allahu Teala'nın ihata edişinin içindeysek o zaman murakabesini hissetmemiz gerekir. Neydi bu murakabeyi hissetme? Yani her an tepende seni 24 saat 360 dereceden izleyen bir kamera olursa ne yaparsın? Bu kamerayı koyanı kızdırmayacak, öfkelendirmeyecek ve onun koyduğu kuralları çiğnemeyecek şekilde hareketlersin. Dolayısıyla bu senin hayatına yansır. Dünyaya bakış açına yansır insanların muameline yansır, yaptığın işlere amellerine yansır demiştik. Dolayısıyla Rahman'ın sevdiklerini seversin, kızıklarını kızarsın, Rahman'ın istediği yola gidersin. İşte bu da mürakebenin etkisidir demiştik. Dolayısıyla Allahu Teala'nın ihata edişini, muhit oluşunu, iyi idrak eder ve hafızlarımızdan Allah'ın mürakebesini her an hissederiz. Onun istediği gibi hayatı yapmaya gayret ederiz. Çünkü ne hiçbir şey ondan gizli kalmıyor. İkinci etkisi El-Muhid ismini iman etmenin ikinci etkisi madem Allah her şeyi hata edendir her kolun yaptıklarından, bırak yaptıklarından planladıklarından, düşündüklerinden haberdardır. O zaman yarın onun huzuruna çıktığımız zaman bizi sorguya çekebileceği tarza bir zulümle karşısına çıkmamaya çalışır. Müslüman. Zulümle, haksızlıkla efendim haddi aşmakla kibirle, saldırganlıkla yani kul hakkıyla Allahü Teala'nın huzuruna çıkmamaya gayret eder. Çünkü o zaman kendi gücüne, otoritesine, yetkisine güvenmez. Allah Azze ve Celle'nin ihata dışını kavrarsa bir insan dünyada kendisine verilen yetkiye veya Allah'ın verdiği buna güce, kudrete, otoriteye dayanmaz. Bilakis en yüksek otoritenin murakabesi altında olduğunu hisseder ve kul gibi davranır. Kullara Allah'ın istediği gibi davranır. Evet, üçüncü etkisi de el muhit ismine iman etmenin üçüncü etkisi, dünyada insanlara veya zayıf olanlara zulmeden insanlar var. Gruplar var. Devletler var. Düzenler, sistemler var. Aciz olan insan, bunlar karşısında kendisini güçsüz hissediyor. Ama Allah Azze ve Celle'nin muhit oluşunu iyi kavrarsa bir insan, harici düşmandan, harici güçten, Vaskdan yılmaz. Çünkü bilir ki Allah zaten ihat ediyor ve bilir ki Allahu Teala darda kalmışa, zorda kalıp Allah'a yönelene yardım ediyor. Onun duasını icabet ediyor, yardım ediyor. O zaman bu güçlü, otoriter, yetkin ve şer hedefi güden zalimlerin güçleri, yetkileri zayıf olan, gariban olan, güçsüz olanın yıldırmaz. Çünkü bilir ki onun üzerinde daha güçlü, daha kudretli ve her şeyde ihat eden bir otorite var. Allah var. Bunu genelde biz ihmal ediyoruz. İnanmıyoruz manasını söylemiyoruz. İnanıyoruz ancak inandığı gibi yaşayamıyoruz bazen. İnandığımız gibi yaşayamıyoruz. İnandığımızı hayata tatbik edemiyoruz. Bazen hatırlattığım bir şey var. Diyoruz ki ölümü biliyoruz, kabul ediyoruz. Ölümden sonra diriliş olduğunda kabul ediyoruz. Ama yaşantımız ölüm varmış gibi değil. Ölüm yokmuş gibi oluyor. Yani ölmeyecekmişiz gibi yaşıyoruz. Ama inanıyoruz. Katıksız, şeksiz, şüphesiz inanıyoruz. ama yaşantımıza baktığımız zaman sanki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Planlarımız, hedeflerimiz, davranışlarımız, tavırlarımız, düşüncelerimiz, sorumsuz, efendim, vurdum duymaz, hesapsız, ölçüsüz bir hayat yaşıyoruz bazen. Halbuki öleceğiz. Öleceğimizi biliyoruz. İman etmenin gereklilerinden birisi ölümden sonra dirilmek ahirete iman. Bunu iman ediyoruz elhamdülillah ama inandığımızın gereğince yaşayamıyoruz. Bu da gene el muhit ismine inandığımız ama bazen o kavramın içeriğini düşünmeden sanki Allah ihata etmiyormuş gibi yaşadığımız bir isim. Bu yüzden bir hatırlatma göre ilerim. Çünkü bakın allah Teala, Alimran i̇mran suresi 120. ayette şöyle buyuruyor. Bu üçüncü etkiye destek olmak manasında bir ayet. Ve yuntasbiru eteddabu şayet sabreder ve takva sahibi olursanız yani gazabı gerektirecek işlerden el çeker, itaat eder, isyana yönelmezseniz la yedurrukum keyduhum ya onların tuzakları size hiçbir şekilde zarar veremez ne zaman ama tesbiru ve tetdaku sabreder ve sakınırsınız kimin sizin düşmanlarınızın tuzakları size zarar vermez veremez çünkü innallahu bimâ yâmedûne muhit çünkü Allah onların yaptıklarını ihata edendir. Yeter ki siz onların zulümlerine karşı ne yapın? Sabredin, sabırlı olun ve takva sahip. Sakın. Yani zorda kaldığınız zaman bile takvadan ayrılmayın. İtaatten gel çekmeyin. İsyana yönelmeyin Haddi aşmayın. sınırlara cihayet edin. allah Teala hakkı li imaden kullarına akılsın. Allah-u en muhid ismini iman ediyoruz. Onun gereğince hatırımıza tutacak şekilde gelince yaşayan kulların arkasın. Rabb evet. tevarike ve teala. Evet El Hasib de diğer isim idi. Hasib h a s i b. Allahu Teala'nın El Hasib ismi Kur'an-ı Kerim'de 3 defa geçmekte. Bunların üçünü de okuyacağız inşallah. İkisi Nisa suresinde 6 ve 86. ayetler. Diğeri de Ahzab suresinde 39. ayet. Nisa suresindeki 6. ayet ve kefa billahi hasiba. Allah hasib olarak, hesap görücü olarak yeter. Kefa yeterli olur. Kafi ismi de vardı. O ismi de görmüştük zaten daha önce. Nisa suresi 86. ayet İnnallâhe kâne alâ kulli şeyin hasibâ. Şüphesiz ki Allah her şeyin üzerinde hesap görendir. Her şeyin hesabını gereğince yapandır. Bir de Ahzab suresi 39. ayet vardı. Orada da Allah-u Teala önce nebilerin bazı özelliklerini zikrediyor. Onun sonunda kendi hasip oluşunu ifade ediyor. Buyuruyor ki وَلَا يَحْشَوْنَ اَحَدًا إِلَّ Bu nebiler Allah'tan başka, hiç kimseden korkmazlar. Ve بِاللّٰهِ حَسِبًا Ve Allah hesap görücü olarak yeter. Evet, hasip kardeşler H-Sin ha, B-Sinin çekeriyle hasib- Lisan olarak da bu kelimenin kafi gelen, yeten manasındadır. Hasbeden türeme. Hasbunallah deriz. Ne demek hasbunallah? Allah, Allah bize yeter. Allah. Veya hasbiyallah deriz. Allah bana yeter. Oradan türeme bu. Hasib isim fiayi. Yani yeterli olan, yeterli gelen demek. El kafi gibi. Bakın dikkat ediniz 2 ayette kefa billahi hasibadiye geldi. Hem kefa hem hasibadiye geldi. Burada anlam değişti. Hasib, lisanü'l-Arab'ta geldiğine göre kafi gelen, yeterli olan demek. el-Esfihani ise müfredatta şöyle diyor. Hasib ve muhasip hesaba çeken manasına geldi Hesap tutan, hesap gören, hesap sorucu olan o manada. İki tane ayrı manasını gördük. Birisi lisanü'l-Arab'ta geldi, birisi müfredatta. Evet, peki Allah Teala hakkındaki manası nedir? El-Hasib'in. İmam Zeccac diyor ki Tefsir-ül Esma isimli kitabında El-Hasib yani el muhsiptir Yeterli olandır. İmam Taberi ahsap suresindeki bu Hasib isminin geçtiği ayeti 39. ayet tefsir ederken yani diyor ki Ey Muhammed kullarının amellerin muhafaza etme hususunda ve bunlara karşılık verme hususunda hesap görme hususunda Allah yeter. Ve kefa billahi hasiba kefa ve hasiba beraber kullananlar. Kefa yeterli. Hasib de sözlük manası yeterli ama hesap görücü olarak hesap sorucu olarak Allah yeterlidir. Sorduğu hesabın karşılığını vermek hususunda da Allah yeterlidir. İbnül Kayyim Rahimellahu Nuniye'de bir beytle El Hasibi bize şöyle tanıtmış. Hasib'tir o. Yeterli gelmek ve himaye etmek bakımından kullarına yeter her yerde ve her an. Yeterli gelmek ve himaye etmek Cihetinden yeterli gelendir demiş El-Hasib ismi için. İmam Sa'di rahmetullah da tefsirinde diyor ki El-Hasib kullarını bilen, tevekkül edenlere kifayet eden, yeterli gelen kullarının büyük küçük tüm amellerine, hikmetine ve ilmine göre hayır ve şerle mukabelede bulunandır. Tüm amellere karşılık verendir. Hikmet ve ilmine göre hayır ve şerle karşılık verendir demiş İmam Sa'di rahmetullah. Tavdihul kafiyetü şafiyesinin kitabında El-Hasib kulların hesaba çeken, murakabe eden, adalet ve lütuf amellerinin karşılığını üstlenen anlamındadır. İki tane ayrı yerde iki manasında İmam Said rahimeullah kullanmış oluyor. Birisinde yeterli gelen, yeterli olan dedi, bilen ve ondan isteklorusun onlara yeterli gelen dedi. Tevhid'de de kulları hesaba çeken, murakabe eden ve amellerinin karşılığını üstlenen demektir diyor. Allah Teala Talak Suresi 30. ayette ömen men yetevekkel Allah fehuve hasbuh der. Ömen yetevkel alellahi. Her kim Allah'a tevekkül ederse fehuve hasbuh. O ona yeter. Yani Allah'a tevekkül edene Allah yeterlidir. Orada yine hasb olarak yeterli manasında hasb gelmiştir diyor. Dolayısıyla bir kimsenin hem dinini hem de dünyasını ala kadar eden konularda Allah yeterlidir elhasib olarak diyerek bağlamış oluyor dini ve dünyevi hususlarda Neye ihtiyaç duyuyorsak Allah ona kafidir. Evet, İmam Sadi Rahimahullah bir başka yerde, El Hakkul Vaduhul Mubin isimli kitabında El Hasib, kullarının hayır ve şer olan amellerini kayıt altına alarak muhafaza eden, hayır veya şer olmasına karşılık da hesap eden ve karşılığını verendir diyor. Şu ayeti de güzelce izah etmiş Enfal suresinde 64. ayet Ya yühen nebiyyü hasbukallahu ve menittebaki minel mu'minîn Ey nebi Allah sana da sana tabi olan müminlere de yeter ayetini izah ederken diyor ki Allahu Teala'nın kuluna kafi olması, yeterli gelmesi kulun zahiren ve batınen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittibası ve Allahu Teala'ya gerçekleştirdiği kulluğuna göredir. demiş. Bu cümle çok hoşuma gitti benim. Niye? Çünkü Allah Ey nebi hasbuki Allah. Allah sana yeter. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ Ve müminlerden sana tabi olan, ittiba eden, uyanlara da yeter demiş. Bak müminlere yeter dememiş. Şarta bağlamış. Hangi müminlere? Sana tabi olan müminlere demiş. İlmehl olmak böyle bir şey işte. İzah ederken diyor ki, Kulun Allah'tan istekleri var. Allah'ın kula yeterli olması, Kulun peygambere ittibası ve Allah'a kulluğuna göredir. Ne kadar Allah'ın Peygamberine ittiba ettiğini uydun, ve ne kadar Allah'a hakkınca kulluk ettin, o oranda Allah'ın sana yeterli gelmesi, isteklerini karşılaması, taleplerine hayır olarak karşılıkta bulunması o oranda artar diyor. Ne kadar bunlar azalır, ittiba ve itaat, kulluk azalır, o oranda sana yeterli gelişte azalır diyor. Allah'ın eksikliğinin dolayı değil, seni eksikliğinin dolayı azalır. Nisa suresindeki 86. ayet, onu izah ederken de İmam Sa'di Rahimahullah, İn Allah kana ala kullu şeyin hasibah. Şüphesiz ki Allah her şeyin hesabını gereğince yapandır. Ayetini izah ederken de diyor ki kullarının amellerini iyisiyle kötüsüyle, büyüğüyle küçüğüyle, ihlaslısıyla ihlasızlığıyla muhafaza edip kayıt altına alır. Sonra lütfu, adaleti ve hükmünün gereğince bu amellerin karşılığını sahiplerine verir. hatta bi de Şeknü Dua isimli kitabında elhasib mükafat bahşeden anlamındadır diyor. Bir başka yerde hesap eden, kaydeden muhassip olarak da yeterli olandır diyor. Buna da şu ayeti delil getiriyor. İsra suresinde bir ayet var. Kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasib aleyhi Teala. Kefâ bi nefsikel <li> yevme. Bugün nefsin yeterli olur. Aleyke senin aleyhine ve hesap sorucu. Yani bugün sen amel defterini gördüğün zaman kendi kendine hesaba çekeceksin ve sonuçta kazananlardan mısın kaybedenlerden misin bunun hükmünü sen vereceksin manasında bir ayet-i celledir Allahu alem. Bütün bu izahları karşılığında Allahu Teala'nın Elhasib isminin iki tane manası çıkıyor. Birincisi kafi gelen, yeterli olan, ikincisi hesap eden, hesap tutar. Hesabı tutan, hesap eden. Bu ismi bu şekilde iman ettiğimiz zaman El-Hasib ismin Allah-u Teala'nın hesap eden, muhasip ve kifayet eden yeterli olan kafi isminden iman ettiğimiz zaman haliyle bu isme iman etmenin etkileri El-Kafi ve El-Kefil isimlerine iman etmenin aynısıdır. Çünkü kafi olan Allah aynı zamanda kefil idi. Yani garantör idi. Garanti eden idi. Onlara iman ettiğimiz zaman Allah madem her şey kâfi o zaman Allah'tan başkasına el açmamak Allah'tan başkasına yönelmemek Allah'ı sevmek Allah'a yönelmek gerekir demiştik kullara Allah yetiyorsa ve Allah'ın kuluna yeterli oluşu peygamberine ittibasının ve Allah'a kulluğunun derecesine göre ise bu hususu kuvvetli tutmak gerekir yani Allah'a kulluğumuzu çokça ve samimi yapmak ve peygambere ittibayı da eksiksiz yapmak olabildiğince ona her halimiz uymaya çalışmak gerekir. Birinci etkisi bu. İkinci etkisi de madem el hasibdir Allahu Teala, eksiksiz hesap edendir ve bunlara karşılığını adaletiyle ve rahmetiyle verendir. O zaman bu kullar olarak bizim karşımıza Allah'a karşı bir korku, haşyet oluşturmalı. Çünkü insan bazen bazı insanların da çoğunlukla yaptığı bir hali var. Kötü bir hal. Başkaları için, birileri için amel ediyor. Bilmiyor ki hesap eden bunları kaydediyor ve karşılık vermeyecek. Ve üzücü bir durum. Dinini öğrenmeye çalışan ve dinini gereğince amel etmeye çalışan insanlar da, da bazen farkında olmadan bir iş işlerken Allah'ın rızası olması gereken hedef olmuyor da başka hedefler oluyor. Kayıyor. Hedef şaşması oluyor. Halbuki El-Hasib onu da kaydediyor. Ve yarın karşımıza hadi bunun karşılığını sen başkasından veya şu şekilde bu şekilde olmuştun git ondan al diyerek yüzümüze çalınacak işler o zaman amel edeceğimiz zaman iri ufaklı büyük küçük insanlar azarında değerli değersiz amel edeceğimiz zaman ilk bakmamız gereken şey niyetimiz hedefimiz nedir yani bu işi yapmakla gözettiğimiz hedef nedir Allah'ın rızası mıdır kulluk mudur yoksa Allah'ın dışında bir hedef mi gözetiyoruz onu iyi değerlendirip ona göre o işe soyunmak ve o işin niyetini sağlam tutmak. Çünkü el hasip kaydediyor. Hesaba çeken bunu kaydediyor. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin sözü de bir hadis değil ama güzel bir söz bundan dolayı. Çünkü el hasip hesaba çekmeden kul kendine hesaba çekerse ne yapacaktır? Eksiklerini tamamlayacaktır, yanlışlarını düzeltecektir. Asıl büyük hesaba hazırlık yapmaya çalışacaktır. Allah ummadan yapsın azamizanda evet. Bugün dersimiz de bu kadar. Akoülü hada ve subhanallah ma